Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Kadir Has Üniversitesi'nde enerji ve sürdürülebilir kalkınma yüksek lisans programı açıldığı bildirildi. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, enerji şirketlerinin genellikle İstanbul ve yakın çevresinde yoğunlaştığı, bu nedenle İstanbul'da enerji konusunda eğitim veren daha fazla yüksek öğretim programına ihtiyaç olduğunun gözlendiği ifade edildi. Tezli ve tezsiz olarak açılan programın direktörlüğünü,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 Türkiye Üniversitelerinde Hacettepe Üniversitesi'nde Temiz Tükenmez Enerjiler Yüksek Lisans Programı, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Enerji ve Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Sabancı Üniversitesi'nde de Enerji Teknolojileri ve Yönetimi Testsiz Yüksek Lisans Programı olduğunu ifade etti Kadir Hasta. Yeni açılan programın yanı sıra. Van'ın Merkez Etremit ilçesi Kadembaş yolu üzerinde Van Gölü'nün kıyısında bulunan Aşkale Çimento Sanayi'ne ait Van Çimento fabrikası gölü ne yazık ki kirletmeye devam ediyor. Kıyıdan en az 150 metre uzak olması gerekirken kıyı kanunu ihlal ederek kurulduğu 1970'li yıllardan beri gölü kirletmeye devam ediyor fabrika. Gün geçtikçe gölün kıyı kesiminde ve kirlilik oranında da artmalara neden oluyor. 24 saat vardiyalı olarak çalışan fabrikada aralıklarla büyük toz dumanları yükselirken rüzgarın da etkisiyle çevreye yayılan toz bulutları canlıların yaşam alanlarını için büyük bir tehdit yaratıyor. Fabrikadan çıkan toz çevrede bulunan çok sayıda meyve ağacının kurumasına neden olurken fabrika çevresine yayılan pis koku da dikkat çekiyor. Fabrika yakınlarında bulunan küçük işletmeciler iş yapamaz duruma geldiklerini belirtirken konuya dair konuşan Çevre Derneği yani Çevder Başkanı Ali Kılıçsa, fabrikanın 50 yılı aşkındır göle ciddi zarar verdiğini vurgulayarak kapısına bir an önce kilit vurulması gerektiğini söyledi. Yetkililerin durum karşısında sessiz kalmasına da tepki gösteren Ali Kılıç, bu çimento fabrikası dönem dönem el değiştirmekle beraber 1970'li yıllardan bu yana gölü kirletmeye devam ediyor. Hem de kıyı kanunu ihlal ederek oradaki doğayı tahrip etmeye devam ediyor. Orada sadece gölü kirletmekle de kalmıyor, orada bulunan binlerce ağaç, Bu yüzden kurumuş bugüne kadar bu durum karşısında kentin en yetkili mülki amiri olan Bali ise sessiz. Kentin mülki amirleri de bu duruma bir an önce müdahale etmeleri gerekli, diyor konuştu kendisi. Fabrika yakınlarında ikamet eden aileler ve çevrede bulunan yurttaşlarla da görüştüklerini belirten Ali Kılıç şöyle devam etti. Fabrika günümüz koşullarına göre üretim yapmıyor. Orada bulunan filtreler yetersiz kalıyor ve çevrede büyük bir tahribata yol açıyor. Bu nedenlerden çevrede yaşayan yurttaşlarda da Bu durumda olumsuz etkileniyorlar. Göl kıyısında da kirlilik oranı günden güne arttığına dikkat çekmiş Ali Kılıç. Bunun önüne geçilmesi gerek diyor bir an önce. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri insan sağlığı, can ve mal güvenliğiyle çevre bakımından güvenli olmadığı tespit edilen güvensiz ürünlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri denetimlere hız verdi. Bu çerçevede birçok alanda doğrudan çeşitli testler yapan ekipler yılın ilk 6 ayında piyasadaki toplam 289.106 ürünü denetledi. En çok denetim yaklaşık 117.000 ürünle tekstil ve 83.000 ürünle oyuncak sektöründe gerçekleşti. Ürünlerden alınan örnekler sonucunda kırtasiyelerde 8, oyuncaklarda 737, ayakkabılarda 189, tekstilde 1328, bildirime tabi ürünlerde 780, çocuk bakım ürünlerinde 5 ve diğer tüketici ürünlerinde de 78 olmak üzere toplamda 3.125 üründe güvensizlik testi yapıldı. Yılın ilk yarısında denetlenen toplam 1469 firmanın 29'unda güvensiz ürün satışının yapıldığı belirlendi. Ekiplerce yapılan denetimler kapsamında tüketiciler için kullanılması güvenli olmayan ürün satan firmalara toplam 642.000 lira para cezası uygulandı. Güvensizlik tespit edilen ürünlerden en yüksek ceza 283.000 lirayla oyuncak satan firmalara verilirken onu 145.000 lirayla Ayakkabı ve 114 bin lirayla çocuk bakım ürünleri satışı yapan şirketler takip etti. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen Kalın. Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve Uygar Öz esmi.